Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selam. Ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Akarat dersimizden kaldığımız noktada İmam Gazali rahmetullahi Allah-u Teala, Allah-u Teala'nın sem'u ve besar, yani işitme ve görme sıfatlarını beyansa dedinde buyuruyor. Ve ennehu şüphesiz o Allah-u Teala semi'un Hakkıyla işiticidir. Basirun ziyadesiyle görücüdür. Şimdi e, tabi Kur'an-ı Azimşan bunlarla doludur. Allah-u her şeyi işitti, her şeyi gördüğü Ayetlerde e, Kur'an-ı Kerim çok ayetlerinde mevcuttur. Şimdi bazı alimler demişler ki özel bir yani işitme sıfatı, basar sıfatı demelizim yok. Zaten ilim sıfatı var. İlim sıfatı da her şey bildiği için her şeyi bilmenin de efendim artık onu ne yolla biliyor o vasıtalarla zaten bilmez. Her şeyi vasıtasız bilir. O halde bilmenin yolu da işitmekten görmekten geçer. Zaten biliyor her şeyi biliyor demek. işte işitiyor görüyor demektir aynı zamanda gibi. Böyle şaz olarak demişler. Fakat tabi ulema bu ayet kelimelerde Ve hadis-i şeriflerde e, Kur'an-ı aziz birçok yer, yani belki şu anda yani hadediğinin sayısını da bilemem bir kafamdan. Efendim, Rabbimiz Tebârakâ ve hakkında innehu semi'ûn basir Zaten bazı ayetlerde ikisi yan yana geçiyor yani. E, i̇şte semi'ûn hakkıyla eşiticidir, basirun ziyade görücüdür. Bunu, e, ayetlerde bu sıfatlar var iken e, efendim, ilim sıfatına racîdir, onun içinde mündemiştir demek, doğru olmaz diyorlar. Zaten e, mahlukat hakkında da tabi işte semu işitmek, nasar görmek yani bize bile ne, ne yapmış? Halikallahu Adem ala suratı, Adem'i sureti üzere yaratmış. Ne demek? Kendi sıfatlarını suretlerini Adem aleyhisselam dolayısıyla insana vermiş. Onun için men arafa nefsiyot fakat arafa Rab. Kendini bilen Rabbini bilir. Yani kendindeki sıfatları keşfettiği zaman bunların e, sınırlılığını, acziyetini, zafiyetini Allahü Teala Teala'ya bağlılığını anladığı zaman Allahü Teala'nın efendim acziyetten, zafiyetten e, münezzeh olduğunu ve onun sıfatlarının mükemmel olduğunu e, idrak etmek için kendi sıfatlarına bakarsa zaten efendim bunu anlar. O halde e, burada yani Allahü Teala'nın e, kullarına verdiği işitme ve görme sıfatının e, efendim hakikatlerin asıllarının kendisinde olduğunu E, bilmek lazım ve zaten o sıfatların e, yani haricen e, müstakil sıfat olduklarını e, Allah-u Teala'nın zatıyla kaim olduklarını, ezeli vücutla mevcut olduklarını yani hiç evveli olmayan zat-ı nasıl nasılsa başlangıcı başı yok efendim zaman mekan onun hakkında geçerli değil onun yok olduğunu düşünebilecek bir zaman yok eşitme sıfatı da ondan ayrılmaz görmez sıfatla ondan ayrılmaz. Ama şimdi e, kendinden başka bir şey yokken, ki bütün alem sonradan yaratıldığına göre... ve ...kendinden başka bir şey yokken e, görülen bir şey yok, mübsalat yok. Ondan sonra mesmuhat işitilecek bir şey yok. Yani çünkü kendi, e, tamam e, tabii ki kendi cakir kendi mezgûr, kendini yani kendi zatının kelamlarını işitir. E, ancak e, bu görme işi ve işitme işinin iki türlü tealluku vardır. Buna bir inkişaf-ı salahi diyoruz, birine de inkişaf-ı tencizi diyoruz. Yani ulema böyle beyan etmişler. İnkişaf-ı salahi ne demek? Ee, elverişli olan bir açılım. Ne demek elverişli olan bir açılım? Yani allah Teala nasıl ezelde, hiçbir şey daha yaratılmamışken, e, ki, nelerin yarat neleri yaratacağını, ne zaman yaratacağını, ne şekil yaratacağını, işte hangi saat, hangi vakitte, suretini, her şeyi bundan sonra da yaratacaklarını, E, efendim kıyamete kadar. Kıyametten sonra cennet cehennemde yaratacaklarını sonsuza kadar. E bunları ezelde bilmiyor mu? E biliyor. Ezelde de kimlerin neler konuşacağını, hangi hayvanın, hangi kuşun, hangi papağanın, hangi insanın, hangi cinin, hangi meleğin neler konuşacağını, efendim, hangi vakitte yaratılacağını, yaratıldığı vakitte, efendim, e, neler konuşacağını, işte baştan Uğuluyor, kuğuluyor. Bilmem ne hani çocuk, insan çocuğunda görüyoruz. Ondan sonra işte biraz konuşmaya başlıyor. Ne. Yani ne vakit ses çıkaracağını, ne vakit konuşmaya geçeceğini, ne vakit düzgün konuşacağını, ondan sonra hangi kelamlar konuşacağını, hangi vakitte, hangi dakikada kiminle konuşacağını. Hatta kendi kendiyle mükemmel, kelamı nefsi denir. İçinden kendi kendine kurar kaldırır, konuşur. Onun için Mevla buyuruyor ya yani. Sözünüzü ister gizli söyleyin, ister açık bağırın söyleyin. İste de kalbinizden geçirin. Çünkü neden? İnnev bir daha su diyor. Bak kalplerde bulunanı biliyor diyor. Kalplerde bulunanı biliyor. Yani kalplerde bulunan zaten ağzından dilden sudur etmeyen, zuhur etmeyen, içinde kalan şeyler. Bunları da biliyor. E şimdi madem ki ezelde malumat ortada yok. Yani kendinden başka bir şey yokken malumat da yok demektir. Ama malumat ne var? Yaratmaya ne zaman başlayacak? Efendim hangi maddeden başlayacak? Şey i̇şte efendim sallallahu aleyhi ve nurundan işte diyelim ilk mahluk. Ondan sonra onu kaç ay taksim edecek? O nurlardan ruhları yaratacak. O ruhlardan sonra bedenleri yaratacak. İşte bedenlerden evvel rızıkları yaratacak. E ondan sonra işte gökleri, yerleri işte felekleri, melekleri, cinleri, alemleri. 18 bin alem, dünya, ahiret, cennet, cennet. E bunların hepsini yaratmaya başlayacağı vakit var. Sonra tamam bir anda yaratıyorum ama başlangıç noktası var. Ancak Allah'ın başlangıç noktası yok aşağı ezeli olan Allah'tan gayri ezeli yok. E ondan sonra e bunların yarattıktan sonra bunlarda neler zor edecek, sudur edecek. İşte şimdi buradaki konumuz e hangi canlı kaç kelam edecek, kaç harf e, çıkaracak, kaç ses çıkaracak, kiminle konuşacak, ne kadar konuşacak, nerede konuşacak, hangi canlı? Bak demiyorum insan, cin de konuşuyor, melek de konuşuyor, hayvanlarda kendi göre dilleri var. Kur'an kelime. Mantıkat dair diyor. Hullim ne diyor Davud Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam. Kuş dilini bize bize öğretti Mevla. Öğretildik diyor mesela. E kalet nemletüne. Karınca dedi ki diyor Kur'an. E de karınca konuştuğu buradan da çıkıyor. sade kuş dili. Kirasun'da köyden köye kuş diliyle konuşurlar haberlere çıkıyor falan. Yani sadece kuş dili var. E karınca da konuşuyor diyor Kur'an. Karınca dedi ki diyor. O zaman e, daha ne arıyorsun? E, e, o zaman... bütün mahlukatında çıkarttığı sesler var. Bu çıkarttığı seslerin birbirine ifade ettiği manalar var. Sen anlamıyorsan da. Anlayan var karşı tarafında onun da. O zaman bu kadar mahlukat yaratıldıklarından itibaren işte ne konuşacaklar, ne edecekler bunların hepsini inkişaf-ı salahi. ben demek inkişaf-ı salahi? Ne konuşacaklarını duyması, bilmesi. konuşacakları şeyleri diyor ki bunlar böyle konuşacak. Daha onlar konuşmadan onu işitmiş oluyor, bilmiş oluyor. Buna salahi deniyor. Aynı şekilde görmesi. Bu da nedir? Efendim e, ne vakit neyi yaratacak? Akıllı akılsız, canlı cansız. Bunların halleri, işte yaşayacakları şeyler falan, yapacakları hareketler, şunlar bunlar, görülebilen şeyler. E bütün bunları e, ezelde E, efendim, ona inkişaf etmiş. Yani yarattıktan sonra, ol, olduktan sonra o, olmuş gibi işitmiş. Onlar konuşmuş gibi işitmiş. Onlar konuşsaydı nasıl duyuyordu Konuşmadan da konuşacaklarını bildiği için duymuş. E, onları e, efendim, onları ne yapacaklarını e, daha onlar yolken de efendim e, ezelde ne yapacaklarını bildiği gibi ezelde onlar o, o şeyleri e, dünya geldikten sonra konuşmuş gibi. Aynı konuşsalardı nasıl görecek şey, e, neler yapacaktılarsa, onları ezelde yapmış oldukları zamanda nasıl görecekse e, ezelde de öyle görmüş. Buna salahi deniyor. Bir de tencizi inkişaf. Tencizi ne demek? O hepten vakti saati geldiğinde, bak ben şimdi burada konuşuyorum. Benim bütün konuştuklarım işitiyor. Ama kaç dakikadır başladım? Diyelim on dakika konuşuyorum. E bu on dakikadır konuştuğumu, şimdi tencizi. Ne demek tencizi? Çünkü Laf benim ağzımdan hakikaten çıkıyor. Şimdi artık ben e, il mevzeliğindeki durumda değilim. Beni var etti. Beni, ben mevcutlardan biriyim şu anda. Varım yani. Var olduğum için neyim? Natıkım. Yani konuşuyorum. E, konuşunca karşımdaki sizler de mesela 10 dakikadır konuştuğumu işitiyorsunuz. Varlık sahasına çıktı. E, şimdi benim, e, Bu zaten e, konuşma meydana bilfiil. fiil. Yani Mevla için bir şey değişmiyor. Sen konuşmadan evvelde ne konuşacağını bildiği için şu anda konuştuktan sonra ile konuşmadan öncesi arasında Mevla'nın senin ne konuşacağını bilmesi hususunda fark yok. Fark yok. Ama insanlar diyor ki ders bu konusu bu hoca geçen hafta ilan etti. Hoca bir de çıkıyor. Ah esip kürlüyor aklına el gelene Adam diyorsun ki ulan geçen hafta bu, bu konu ilan edildi hiç alakası olmadı bugünkü bu ders. Gündem değişiyor bir şey oluyor. Yani sen... Hesap edemezsin. Ama Mevla senin ne konuşacağını harfine, kelimesine kadar işitmiştir. Ezelde. Çünkü o inkişaf etmiş ona toplum ıı, olarak. Ama şimdi e, ne zaman ben dünya geldim, vakti saati geldi hangi konuşmayı yapacağım o ezelde bilmişti işitmiştiyse ben onu şimdi bil fiil konuşuyorum. Bak şu anda 10 dakikadır, 11 dakikadır. Ha sen de duyuyorsun ya. tamam Bu zaten artık konuşulduktan sonra duymak oluyor. allah Teala hakkında fark yok. ilminde de fark yok. önceden bilmesiyle yarattıktan sonra bilmesi, önceden işitmesiyle yarattıktan sonra işitmesi, önceden görmesiyle yarattıktan sonra bir işi meydana geldikten sonra görmesi. Allah hakkında değişiklik olmaz. Çünkü hiçbir şeyde ne yok, hata payı yok, ee, efendim yanılma payı yok. Efendim e, tersine çıkma payı yok. Onun bildiğini başka biri engel olma payı yok. Ondan sonra ömümtüm bir mucizin aciz bırakanlar değilsiniz. Yani engelleyici bir güç yok karşısında. Onun için ne bildiyse öyle çıkıyor. Ne duyduysa adamla konuşuyor. Ezelde neyi gördüyse adam onu yapıyor. Mevzu bu. Ama sen ne yapıyorsun? Ben ancak konuştuktan sonra... ...ya kulağından girense ya da kayta alıyorsun bilmem ne. Ha şimdi ne konuştuğumu duyuyorsun. Mevla için bunlar arasında bir fark yok. Ama ezelde duyduğunu şimdi konuştuktan sonra duymuş oluyor. Ezelde gördüğünü yaptıktan sonra görmüş oluyor. ezelde bildiklerini şu anda zaten meydana gelen bütün hadiseler hakkında bunu konuşabiliriz mahlukat hakkında. Ezelde bildikleri aynen şu anda gelişiyor. Zaten onun bilgisinin dışına hiçbir şey çıkmıyor. Çünkü kim neyi yapacaktıysa ona tabii irade vermiş, kudret vermiş, onu da biliyor ama o da o iradeyi, kudreti ne yönde harcayacak? Başarılı olacak mı? Veya rezil olacak mı? Kötü bir işe kullanacak mı? Veya o işin sonuna getirebilecek mi? Efendim, isteği hasıl olacak mı? Efendim felan felan. Bunların hepsini ezelde nasıl biliyorsa şimdi olduktan sonra biliyor. Onun için Kur'an'a azıymış anda Allah diyor sizin içinizden cihad edenleri bilsin için. Sizi imtihan ediyorum diyor mesela. Hatta ne alemel mücahidine minkum. Vessabirine ve nebluve ehbâreküm diyor Kıtat suresinde. Değil mi? Ve nebluvenneküm herhal başı. Yani biz sizi mutlaka imtihan edeceğiz diyor. E imtihanı kim eder? Efendim yazılıdır, sözlüdür. Kim eder? Çocuğun ne kadar çalıştığını, kafasının ne kadar bilgi kavradığını, dersten ne anladığını anlamak isteyen öğretmen. Muhallim müderris eder. Çünkü neden? Müderris ona bakarak anlayamıyor ki. Oturmuş talebe karşısında, akfeşin keçisi gibi kafasını sallayıp duruyor. Sen de zannedersin her şeyi anladı. Ondan sonra bir imtihan ediyorsun, bir şeyden haberi yok. Ama Mevla Teala imtihana ihtiyacı var mı? Onu anlaması için ki bu adam efendim, ne anladı ne anlamadı. İmtihan ihtiyacı yok. E bu imtihan kimin için? Seni, seni beni şahit etmek için. Yani ki adam namaz mı kılıyor, sabır mı ediyor, Allah'a karşı mı geliyor, itiraz mı ediyor? E anası, babası, kardeş, karısı, çocuğu herkes şahit oluyor. Ondan sonra Allah adamı cehenneme atsa kim ne diyebilir? Çünkü neden? E ya imtihanı kaybetti. Herkesin önünde kaybediliyor yani bu iş. Onun için biz sizi imtihan edeceğiz. Hatta ne aleme bilinceye kadar diyor. Bak şimdi. İşte Aziz Bayındır'ın okuduğu ayetler bunlar. Bak şimdi görüyor musun? Hiç eliflet itikadından haber olmadığı için adam diyor ki Allah diyor ki diyor, ben bilmem diyor. E onun için diyor senin kimle evleneceğini evladım. Allah ne bilsin diyor. evleneceği bilir diyor. E onun nenem de bilir. E şimdi Allah'ın ne farkı aldı aşağı? Bak Allah'ın ilim sıfatını inkar ediyor. Neymiş ayet var. Ne diyor ayet? E sizi imtihan edeceğiz. Niçin? Bilelim için. Kimi el mücahidine cihad edecek olanlar. Minkum içinizler. Vassabirine. imtihanlara işte sabredecekler ibadetlere günahlardan sakınmaya sabredecek olanlarınız. Ve nebluve. sunayalım diye, deneyelim diye. Ne haber? Hüpse haberlerinizi, hallerinizi, ahvalinizi meydana çıkar. Ya buradaki neblu ve nuzhira demektir. Yani açığa çıkaralım. Niye? Sen imtihana girmeden evvelde ne suallere kaç cevap, kaçta kaç puan alacağın, cevap vereceğin efendim belli bir şey değişmiyor ki imtihanda. İmtihanda bir tek ne değişiyor? Öğretmenin fikri değişiyor. Çünkü öğretmen senin ne bildiğini bilmediği için İmtihanla onu meydana çıkarıyor. Allah-u Teala'da ne buyurur? Sizi imtihan eden, sizin iç yüzünüzü, bilginizi, şuyunuzu, buyunuzu, tecrübenizi işte ne bileyim işte hünerlerinizi denemek, sınamak ve görmek isteyen, açığa çıkartmak isteyen birisi sizi imtihan ettiği gibi ben de sizi imtihan edenin muamelesine tabi tutacağım. Ben imtihan etmiyorum. Neden? Her şeyi biliyorum. Niye imtihan edeyim? Bir şey öğrenmek için, bilmek için imtihan etmiyorum. Ezelde bildiğimi olduktan sonra olmuş olarak bilmek. Mesela 1965-27 Şubat. E 26 Şubat'ta cübbelamet yok. Anasının karnında var tabi. 9 ay mı kaldı, ne kadar kaldı. İşte gününü Allah bilir. E şimdi Allah-u Teala bunu biliyor ki şu anda mevcut değil ama mevcut olacak. Ne zaman? Şu gün, şu saat. İşte Gününün Ee, 1384 25 Şevval'e tekabül ediyor. Ramazan'da şu Şevval'e 25'ine tekabül ediyor. 65'in 27 var. Bundan bir gün evvel, bir saat evvel, dünya gelmeden, öğlen vakti derdi annem, rahmetullahi aleyh. Bun, aleyha. Bundan geriyi koy baktığın zaman, mevlane biliyor? Var olacak olur. Ondan evvel ana rahmine vakit düştün? Diyelim 9 ay 10 gün evvel. Ondan evvel ne biliyor? Daha ana rahmine de düşmemiş. Ana rahmine de düşmemiş olarak biliyor. Ama şu vakit, şu saat, şu dakika, şu saniye ana rahmine düşecek olarak biliyor. Ana rahmine düştükten sonra 9 ay ne kadar kalındıysa, kalıyorsa çocuk her çocuk farklı olabiliyor günü haftası. Bazen yılı bile farklı olur eskiden çok. Anakanda birkaç sene kalanlar söylüyor kitaplar. E, o zaman bu ne zaman doğacak dünya gelecek? Onu biliyor ama dünyada değil şu anda olarak biliyor. onu O anda dünyada olarak bilse yanlış bilgi olur. Haşa. Ama ne zaman O efendim ses çıkaracak dünyaya gelince ağlar çocuk. Şeytan bir çarpar. İsa Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselam gibi en bir aizam müstesna. Şeytan herkese bir dokunur. Onun çocuk an dünyaya geldiğinde ağlatır onu. E şimdi o ağlama sesi. Mevla onu biliyor ki şu gün şu saat şu saniyede bunu ses çıkaracak. O sesi işitiyor. E, o sesi aynı olsa gibi o sesi işitiyor. Ama bu salahidir. Yani onu bilme manasına eşitiyor. Velakin çocuk ses çıkarttığı zaman işitti diyebiliyor. Şey yani ses çıkardı diyebiliyor. Bir saniye evlini ses çıkartacak diyebiliyor. Sesi çıkarttığı yerden nasıl ses çıkartacak diyebiliyor. Kaç dakika ağlayacak da biliyor. Hepsini biliyor. Ama onu çıkartacak diyebiliyor. Çıkartınca çıkarttı diyebiliyor. Sen evliydiyken senin evlenecek diyebiliyor. Evli olduktan sonra evli diyebiliyor. Dolayısıyla Ee, sen ancak olduktan sonra biliyorsun, o da yalan yanlış yamalak biliyorsun, göz, sana gösterilen kadar biliyorsun. Teala her şeyi ezelde işitmiş, görmüş, bilmiş. Çünkü onun ilminde her şey olmuş, bitmiş. Hiçbir şey bir daha değişikliğe uğramaz. Çünkü yanlış bilmez ki değişsin. Engel tanımaz ki değişsin. Adam ne yapacak da değiştirecek onu yani. Ama sen bir şey biliyorsun bir adam hakkında bir de bakıyorsun. Sağa gidecek diye bekliyorsun. Adam gitmiş sola sen adamla buluşamıyorsun. Çünkü neden? E senin eksik. Bir bilgi almışsın, veri almışsın ama yarı yolda adama telefon gelmiş. E işte karının bacağı kırıldı. Hadi gitmiş evine. Adam sana verdiği randevuya gelirken gel, yolda geri dönmek zorunda kalıyor. Mevla Teala'da hangi şey değişebilir haşa? Çünkü ne engel çıkacak ki haşa? E, o zaman burada iki türlü e, Semu'un Besar var. Gör, i̇şitmek ve görmek ilmi, ilim sıfatı gibidir. Birisi salahidir yani ezelde bilmesi, işitmesi, görmesi. Bir de var tencizidir. Tencizi sen konuştuktan sonra bilirsin. Ne buyurur? Biz sizi imtihan edeceğiz. Cihad edenleri, sabredenleri bileceğiz. Ne demek bileceğiz? Ben sizi yaratmadan evvel, akıl balir etmeden evvel. Hatta bazıları sorudan Müslüman oluyor. Yani o da imtihan tabi. Müslüman bile belki değilken. Sen Müslüman mı olacaksın? E, Yahut da Müslümansın, Anadan babadan doğdun. Bu nerede namaz, E gavur mu olacaksın? Geçen 73 yaşındaki dedenin "Kavur oldum." demesi gibi. E şimdi onu da bir biliyor rezelden. Peki Müslüman olursan cihat yapabilecek misin? Allah'ın dinini yaymak için faaliyet gösterecek misin? Efendim Allah'ın emir ve yasaklarına e, sebat edip sabır sebat edebilecek misin? Ha. Ya e, bunları olmadan da biliyor. Ama olmadan ne diye biliyor? Bu adam mücahit olacak diye biliyor. Sabredecek diye biliyor. Ama ne zaman Ve bil fiil o cihada sabrı sergiledin o zaman bu mücahit oldu diyebiliyor. Şimdi o hatta alemedeki ayetler bu misilli ayetlerde ne buyuruyor yani? Ta ki biz ezelde olacağını bildiğimiz şeyi olmuş olarak, vak, vuku bulmuş olarak, meydana çıkmış olarak bileceğiz. Bunu anlamayacak ne var? Övürtülü bükürlü şeyin alim diyor. Ayete ters düşer. Her şeyi biliyor diyor. Yani o zaman olduktan sonra bilen Her şeyi bil, bilmiş değil ki. Ben şimdi olduktan sonra bazı şeyleri işte anladığım kadar yarım yabalak biliyorum. Gördüğüm kadar havası şey, yani duyu organlarımla ve bilgi vasıtalarını kullanarak bazı şeyleri biliyorum. Ama olmadan hiçbirini bilmiyorum. Allah nasıl bir küllü şeyin alimi oluyor her şeyi biliyor o zaman? Ben de olduktan sonra bilirsem... Allah da olduktan sonra bilirse, nesekem misli şey? Onun misli yoktur. Nasıl olacak? Ben onun misli oldum. Onun işitmesi, görmesi de adam konuştuktan sonra, yaptıktan sonra ise Onun bilmesi de efendim iş meydana geldikten sonra ise elaysekemisli şey burada nas var muhkem ayet var misli yok. E ben, sen ben oldum onun misli. Neden? Çocuk evlendikten sonra karısı kim olduğu anlaşıldı. Aa. Allah'a böyle tanıyan Müslüman olabilir mi? Şimdi bunu böyle anladıktan sonra buyurur ki ben lev şebes Allah'da ben bu mukaddimeyi yaptım ki şimdi bundan sonra ibareyi anlamak kolay olacak. Semihun hakkıyla işiticidir. Basırul ziyade görücüdür. Yes me o işidir. Ve yara görür. amaç işte şimdi bunu, e, bu sıfatların sahibidir. Sıfatlar zatıyla kaimdir. Ezelde mevcuttur. Sıfatlar müstakildir. İlim sıfatına raci değildir. Ayrıyetten işitme görme sıfatı vardır. Zatı nasıl ezelidir? Başı başlangıcı yoktur. Sonu zaten yok. Ona herkes kabul ediyor da. Başlangıç noktası olmadığı Ezelde hiçbir şey yokken onun var olduğu konusunda kafaları pek ermiyor. Geriye doğru gitme. Şimdi kendisi de var ya sonrasına doğru gidebiliyor. Ama geride kendi yok ya. Kendi olmadığı zamandaki işte ezeli varlığı anlaması zorlaşıyor. Halbuki ne var bunda anlamayacak? İşitiyor. Görüyor. La e'zübü. Kaybolmaz. Neden? Ha, onun e, işitme sıfatından. Haşa kulak denmez. Bizde olsa sem kulak. İşitme sıfatına da denir bizde. Şu cariha ve uzuvan zıfı kulağa da denir. Ama allah Teala hakkında ne diyor? La ya'zubu kaybolmaz. Neden? Onun işitme sıfatında. Hiçbir işitilen. İşitilebilen. işitilebilen, işitilebilen ne demek işitilebilen? Bir ses çıkarttıysa işitilebiliyor. Ama biz bu kadar sesler çıkıyor. Ee, her sesi işitebiliyor musun? Ne her sesi ya? Odadaki sesi işitemiyoruz. Karınca şuradan geziyor. Bazı buraya karıncalar basıyor. Bizim Mahmut'u süpürmüyorlar buraları. Kırıntılar dökülüyor buraya. kırıntılarda dökülüyor. Karıncalar basıyor buraya. Karıncalar bastığı zaman o karıncalar sessiz mi gidiyor sizce? Dolu ses var. Karıncalar sessiz gidiyor ama karıncanın sesini beni kulak duymuyor. Ama karıncanın sesi mesmuattan mıdır? Ne demek mesmuattan? İşitilebilen cinsden midir? İşitilebilen cinsdendir. Ama senin işitme bilmen için Bir havanın rüzgarın onu oradan alıp senin kulağına getirmen gerekiyor. Veya senin sen karıncanın dibine gideceksin. Karıncayı yüzüne koyacaksın. Karınca burada kesse, bak karınca şurada kesse kulağın da burada bak. Şuradan karıncanın sesini şuradan kulağın duymaz ha. E şu kadar yaklaştırdık. Ama karıncanın ayak sesi vardır. Öyle olmasa hadis-i şerifte mi ki gizli şirk içinizleri ya öyle gizlemiştir ki Kedebi bin Nemlet'i. Ala sahratı sanma, zalme. karanlık gecede e, efendim e, sert zeminde e, işte e, veya yumuşak zeminde neyse karınca'nın debelenmesi, e, karınca debelenmesi varsa sesi de var. Ama o kadar tonajı düşük ki. Ama mesmuattandır duyulabilecek isterdir Allah Teala onu duyuyor, onu duyuyor ama sen onu duymuyorsun. Dolayısıyla Allah'ın işitmesinden ne kaybolmaz? Hiçbir işitilen. Yani Bir sesi varsa ama ton, dozu, şusu, busu, volümü, ayarı ne kadar sıfır nokta bir. Ama sen ne sıfır nokta bir? Senin duyabilmen için bir şeyi beş mi, on 10 mu, yüz mü olacak ki senin kulağına tank tuyası duyası yani. Ne kadar veyin hafiye, ne kadar gizli kalsa da anladın mı? İşte ne buyuruyor? Yumuşak zeminler üzerinde e, karıncanın ayaklarını vurmasının sesi gibi. Karınca yere ayak vuruyor da e, bir ayak vurmadan, kaldırmadan, kondurmadan nasıl yürüyecek? Sürtünmüyor ki. Ayağı var. Bu ayak basmasının sesi var. Bunun gibi. Ve inene gibi? Kelamı nefsi gibi. Ne demek kelamı nefsi? E şimdi adam içinden konuşuyor. Esas konuşma nerede de biliyor musun? Ağızda değildir. ''İnnel kelam ve refil fuâdi ve innema cü'lel lisan ve alel fuâdi delîlâ'' diyor. Rekâh dediğim mi? Kelam konuşma esasen içtedir. İnsan önce kurar planlar, ondan sonra ağzından dökülür. Esas konuşma kalptedir. Dil, kalpte bulunan kelamın delili kılınmıştır. Delil, yani ortaya çıkarıyor. Şimdi sen kimsenin kalbinden oturuyorsun yan yana, içinde ne düşündüğünü, kalbinden ne fısıltılar geçtiğini... kalbinde neler konuştuğunu, gönlünde neler konuştuğunu duyuyor musunuz? allah Teala onu da duyuyor. اِنَّهُ <gülüyor> يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَةٌ Gizli bilir, ahfa bilir, ahfa daha gizli. Gizli ne? Fıs fıs fıs. Diyelim. Hafi <gülüyor> ne? Kalbinden geçen, kalbinde konuştuğun. Ehfa ne? Daha gizli. Daha gizli ne? Şu dakikada kalbinden ne geç konuştuğunu duyuyor, Bir dakika sonra da ne konuşacağını biliyor. Halbuki sen bile bilmiyorsun bir dakika sonra neden? E sen şimdi burada bir, bir şey kuruyorsun. Şu konuda bir şeyler düşünürken tak oradan bir çocuk düşüyor. Hadi senin bütün planladığın, içinden geçirdiğin konuş, konuşmalar değişiyor. Başka şeyler konuşuyorsun. Şimdi çocuk sakat mı katıyor, falan Kotarma içinde. Bu gafha daha henüz içine gelmemiş. Birazdan ne gelecekse. E bunlar hepsi işi duyuyor, duyuyor, biliyor, görüyor. Ve bu kaybolmaz. Neden? Riyetiy Allah Teala'nın görmesinden. Ne mer'iyyün Görülebilen hiçbir şey. Görülebilen hiçbir şey. Ne demek görülebilen hiçbir şey? Yani Allah Teala bir tane güneş yaratmış. Bir tane ay yaratmış. Şimdi ikinci bir güneş var mı alemde? Kur'an-ı Kerim beyanına göre yok. Yani gezegenler çok parlak gezegenler ama Güneş kadar öyle Cale Güneş kadar ziyadar Güneşi ziyadar yaptı Kameri nur yaptı i̇şte Ay da biliyorsunuz Ayın parlaklığı kadar bir gezegen bize görünmüyor şimdi e Peki Görülebilen hiçbir şey E şimdi Güneşin bir benzeri var mı Yok e allah Teala onu görür mü Ya yoku niye görsün Mer'i'ün ne demek Görülebilen Görülebilen ne demek? Şimdi güneş görülebiliyor, tam onu görür. E şimdi ay görülebiliyor, görü. Peki gezegenler? Görülebilen şeyle, görülebilen şeyler. Aa şimdi birkaç seneler evvel televizyon, mikroskop, bilmem ne alet edevat yokken ya bir 100 sene, 200 sene evvelce de astronomi gelişmişti tabii kaç yüz seneler evvel ama ondan evvel alet edevat yokken gökteki gezegenler görülebilen şey ama gözüne bir şey koyduğun zaman görüyorsun. Çıplak gözle görmüyorsun. Ama allah Teala onu görüyor mu? Görüyor. Neden? Var mı bu? Var. Mer'i mevcut mu? Az yani? Var. mı var Varsa Allah görür. Görmesinden o kaybolamaz. Ama senin gö görmenden neler kayboluyor? Sen kafandaki gözlüğü göremiyorsun. Gözlüğü kafasına takmış, gözlüğüm nerede diye dolanıyor. Yani. Aynaya bakmasan kaşını görebiliyor musun? Göremiyorsun. Kirpini görebiliyor musun? Göremiyorsun. Peki kirpi biraz görülüyor ucu başında Kaç kaçta belki uzarsa buradan düşer. Anlını görebiliyor musun? görebilirsin. Yani sen seni göremiyorsun be adam. Onun için görülebilen her mevcut Allah Teala tarafından görülür ve in ne kadar ince olsa da. Ne demek ne kadar ince olsa da? Ha şimdi şurada işte diyorum ya güneş vurduğu zaman zerrecikler mesela bilmem koronavirüs. Koronavirüsünü gözlen kim görüyor? Ama adam devrilince adamın düştüğünü görüyorsun. Ne devirdi onu? Virüs. E virüs nasıl bir şey? Kimse görmüyor. Ancak laboratuvar ortamında onu işte büyütüyorlar. Belki bir, şey, bir şekilde görüyorlarsa onu bilmiyorum. O laboratuvar ortamları da ne kadar hüse nedir çıktı yani. Peki o virüsleri mikropları Mevla Teala görüyor mu? E görüyor. Çünkü neden? Var mı? Var. Var olan her şey meri mi meridir. Yani görülebilir, görülmeye elverişlidir Yok olan görülmeye elverişli değildir E var ise görülebilir. Görülebilirse Allah Teala görür. E ne kadar ince olsa, e, ne kadar ince olsa olsun. Anladın mı? Bundan dolayı, e, işte zerre, e, ha, işte güneş vurmasa, ha burada şimdi o kadar toz var ki. Ben şimdi çalışma ışığım var yatağımın başında, böyle keskin bir şey, küçücük. O oraya bölgesel vurduğu için ya, ışık dağıttı mı göstermiyor bir şey. Ama bir bakıyorum, ana burnumun ucundan sanki desen uçak gibi bir şey geçti. La bu ne diyorum? Toz. Öbür ışıkları açıyorum. Yok bir şey. Ama küçük ışık oraya odaklandığı zaman o ışık tabii de bakıyorum. Ana burada neler varmış ya. İşte onlara zerre deniyor. Güneş vurdu mu net şekilde veya ışık vurdum ama her ışıkta değil. Yaygın ışık göstermez. Belki oraya güneş ışığı gibi sarı bir ışığı o noktaya vurdurduğun zaman sadece özel bir noktadaki tozları hani büyük kuvvetli ışık. Ama tabi güneş vurdu mu bütün evde olacak her yerdeki zerreleri gö görüyor. Sen de görüyor musun? Görüyorsun. Ama güneş vurmasan görüyor musun? Görmüyorsun. Ağaçlı ortalıkta toz dolu. Hiçbir şey görmüyorum. E şimdi bunu Mevla görüyor mu? E görmez mi? E bu var mı var? Görülebilir mi? Görülebilir. Işık. Güneş vurdu mu sen de görüyor musun? Sen de görüyorsun. Ama Mevla güneşe ihtiyacı yok işte o vurmadan da görüyor. Hiçbir görülebilen onun... Ee, Ruhiyetinden, görme sıfatından kaybolamaz. Ne, ve in dakika ne kadar ince olsa da. La cübü engelleyemez. Neysem sem'avu işitmesini ne? Bu'dün. Hiçbir uzaklık. Şimdi bizde görmenin şartı nedir? Şu kadar mesafe olacak. Ee, efendim sen onu görebilesin. Eğer gözünün görmesinden e, dışarı bir mesafede, uzak bir mesafedeyse o sen onu arada engel olmasa da, duvar olmasa da, dağ taş olmasa da düz ovada bile bir mesafeden görüş alanı derler. Bak görüş alanımdan çıktı diyorsun bak şimdi. Görüş alanından çıkınca arada hiçbir perde engel olmasa da gö göremezsin. Ama Allah Teala'nın işitmesini hiçbir uzak mesela sen şimdi bir şey diyor Vela la e, e, defedemez, savuşturamaz. Neyi? onu onun görüşünü ne zalamun hiçbir karanlık. Yani hiçbir karanlık ne yapamaz defedemez. Hal böyle olunca sen şimdi e, mesela burası karanlık olsa şuradan e, bir şey olsa bir şey koysalar orada ışık varken görüyorsun. Karanlık olursa göremiyorsun. Hal böyle olunca efendim e, senin işitmen için belli bir yakınlık mesafesinde olması lazım. iki havanın yani rüzgarın neyse o sesi alıp senin kulağına Ya da gelecek adam dibinde bağıracak. Ya da öbür türlü bir havayla gelecek buraya. Ondan sonra kulağın deliği lazım. Delik olmasa, tümdüz olsa işitmiyor. Sonra kulak kemiği lazım. İşiten uzuv lazım. Ya bütün bunlar vasıta ve aletler. Alet yani, Türkçe'de alet, edevat yani. Sen bir iş yaparken, marangoz bir iş yaparken, efendim, bo, efendim, sıvacı, boyacı, borucu, herkes bir iş yaparken ne kullanıyor? Cih aletler kullanıyor. E senin de işitmen için mesafe ayarlaması var. Şu mesafeden geride bağırsı konuşsa duyamazsın. Normal bir adam konuşuyor. Burada duruyorum ama biraz de konuşsa duymuyor. Birazlar biraz, iler, biraz mesafe var. İşitme alanından çıktı. Allah Teala'nın işitmesine uzaklık engel olamaz. Allah Teala'nın görmesine karanlık engel olamaz. Ama biz de karanlıkta göremiyoruz. E gözün yok mu var? Açık mı açık? E demek ki göz görse Göz vasıtasız görmüyor. Göz vasıtasız görse karanlık engel olmazdı. Ne gibi? allah Teala vasıtasız gördüğü için hiçbir karanlık ona engel olmuyor. Onu, bunun gibi allah Teala'nın işitmesine uzaklık engeli olmuyor. E sen işitmen vasıtasız olsa yani kulağa lüzum olmasa, şuna lüzum olmasa, buna lüzum olmasa, kendinden olsa Mevla'dan olmasa, Mevla'nın yaratması olmasa, kendinden olsaydı efendim haşa, o zaman ne olurdu? Kimler de konuşsa duyardı. Demek hep bilmenin şartları oluşması lazım. Görebilmenin şartları oluşması lazım. Aynı zamanda manilerin izale edilmesi lazım. Yani engeller var. Uzaklık gibi işte mesafe dışı olmak gibi engelli olmak gibi, özürlü olmak gibi değil mi şimdi? Yara Allahu Teala görür. Nesir min gayri hadekatin. Göz bebeği olmaksızın ve ecfanin göz kapakları olmaksızın Allahu Teala efendim hadeka efendim göz bebeği Şimdi göz bebeği diye bir şey var. Adamın göz bebeği olmasa göremiyor. E gö gözü olmak yetmiyor. Nice gözü olan körler var. Gözü olmak yetmiyor. O sonra ne lazım? İşte oraya dışarıdan damarlar bağlı. O ba dima beyinle irtibatlı. Beyinle irtibatlı gördüğünü fark etmek için. Fark etmek idraktır. İdrak ve beyne bağlanıyor. E şimdi oraya bağlı damarlar var. O damarlar kurusa göremiyor. Damar kuruması. Efendi Hazretlerimizde damar kuruması vuku bulduğundan görememeye başlamıştı. Damar kurursak o göremiyor. Ama gözü var. Göz bebeği var. Her şey yerinde. Damar işte açık olacak. Ondan sonra işte efendim katarak. Bir katarak geliyor. Yağ tabakası gibi bir şey. Katarak iniyor. Bakın herkes şimdi ekmek peynir gibi katarak ameliyatı oluyor. Kolaylaştı da şimdi. Katarak çünkü ne yapıyor? Geliyor bir perde çekiyor. Gözüne ak iniyor derler. E gözüne akiniyor. <gülüyor> Üzüntüden gözleri bembeyaz oldu diyor. Akindi demek o. Beyaz ak demek ya. E şimdi gözünü katarak geliyor. Göremiyor. Ondan sonra göz bebeği olmasa göremiyor. Efendim, hep bunlardan yardım alıyor. Onun için vasıtalar alet bu demek istiyor. allah Teala verdi bu kadar vasıtayı da seni gördüren Allah-u Teala. Sen görmüyorsun kendinden. Görsen neyle... Efendim kendiliğinden görseydin o zaman katarağı da sen e, göndermezdin, damarını da kurutmazdın. Kendiliğinden gören engel tanımaz. Ne gibi Allahu Teala kendiliğinden zatında olduğu için sıfatı, zatıyla sıfatı kaim olduğu için Allahu Teala'da engel niye yok? Her şey hiçbir şey mani olmuyor, işitmesine sen e Sende niye bu kadar engel var? Bu kadar engelli var. Çünkü Allahu Teala dilediğinde yaratıyor, dilediğinde görme yaratıyor, dilediğinde körlük yaratıyor. Sen sen senlerin değilsin, anlasana. Mevla görür. Minhayr haddekatin. Göz bebeğine ihtiyaç duymadan. Ve esma Allahü Teala şeydir. Minhayr demek kulak delikleri. Başın kulağının deliği e, olmasa sen dümdüz olsa adamın kulağı ne, neyle işitecek? Hiç böyle dümdüz olan var mı? Gözü böyle dümdüz olanı eti mi görecek? Allah Teala işte eti de, ete de gösterir ama e, göz dediğin iç yağı. Kulak dediğin kemik yani. Ha bu kemik niye görmüyor da işitmiyor da bu kemik işitiyor da bu bu iç ya göbeği mi 10 iç yağ var. Ya buradaki yağ niye görüyorduk göbeğimdeki ya yani şimdi o istese iç yağını gösteriyor i̇şte, istese başka derine de gösterir. İstese vücudunun başka bir yerine de gösterir. E, et e, dil et kasapta satılıyor dil. Ondan sonra e, o konuşuyor. E niye elim konuşmuyor? Ya e işte etük elleri konuşacak diyor Yasin'de Kur'an-ı Kerim'de. Ne, ne demek? E benim için ne fark eder? Hadili konuştu o da et, hali konuştu o da et. Ama şu anda sebepler alemin Buraya vermiş o hasiyi, o vasfı, bu, bu ete vermemiş, bu kemiğe vermiş işitmeyi, öbür kemiğe vermemiş. Ha, burada da kemik var, anlıyorum da kemik. Onu görmüyor, işitmiyor. Ha, o zaman Allahü Teala kulak delikleri olmadan işitir. Yani alet edevat yok aşağı, vasıta yok aşağı, sebep yok aşağı. Allah'ımızın hiçbir sıfatı sebebe bağlı değil aşağı. Ta ve azanin kulak, kulaksız işitir. Yani şimdi delik olmak yetmiyor. Şimdi onun için kulak kemiği var. Bizim duymamız için dünya kadar içeride. Mevla yarattığı yarattığı cüzler var, hücreler var. E o onların birinin dengesi bozulsun. İşte ne oluyor? Kulağı duymamaya başlıyor. Az işitmeye başlıyor. Ondan sonra kulaklık takacak. O kulaklıkta pili bitti bozulacak. Veyahut da Allah'ın verdiği kulak gibi olur mu? Gözlüğünde işte gözlük takacak. Olmadı. büyüteçlere bakacak. O da olmadı. E, i̇stediğin kadar gözlük tak. Göremeyene gözlük mu yapılabildi hala. Teknoloji bu kadar ilerledi. Hangi göremeyene gözlük var? Biraz görene belki bir faydası olur bir ilacın. E hiç görmüyoruz adam bir şey. Çaresi yok. Niye İsa Aleyhisselam'ın mucizesi böbrevül ekmeğe anadan doğma körü iyileştiririm diyor. Anadan doğma körü. Sonradan olma değil mesela. Çünkü mucize neden? allah Teala yaratıyor. Peygamberi teyit için. E, onun için Mevla e, kulak deli olmadan işitir. Kulak olmadan işitir. Ne gibi? kemal alemi ilim sıfatı, bilme sıfatı oldu gibi. Nesiz? Bir gayri kalbin kalpsiz. Şimdi bizim bilmemiz için kalbi olmayanın ilmi olabilir mi? Olamaz. Dima beyin de oraya bağlı. Peki. E, Mevla Teala da haşa ve kella bizim gibi işte e, uzun ayetinde Sınav bir şey, ...çam kozalağı gibi bir surette... ...bir et parçasından ibaret bir kalp var mı haşa? E? Allah-u Teala bilir. Nesiz? Kalbe ihtiyaç duymaksızın. Dimağ, beyne ihtiyaç duymaksızın. Hiçbir şey unutmaz. Hafızaya ihtiyaç duymaksızın. Yani, hafıza ne demek? Şu andaki bizim beynimizdeki... ...bölgelerde mesela... ...ezberde... ...ezberde tutma. Bazı adamlar kafası çalışıyor, her şeyi çalışıyor. Hiçbir şey kafasına kalmıyor. Çünkü... Beyindeki bölümlerden hafızada tutma nasıl ki bilgisayarın hafızası gibi şimdi. Bozulsa orada bakıyorsun cd koyuyorsun gösteriyor ondan sonra geçmişe dönük koyduğun bilgileri arıyorsun yok. E neden? Tamira muhtaç. Beyinde de o bölümde arıza varsa hafıza tutmuyor. Ama ne yapıyor? Gördüğünü o anda anlıyorsa bile bir dakika evvel ne gördün? Bir şey görmedim. Diyor. E şimdi Mevla biliyor. Kalbe ihtiyacı var mı? Haşa. Ve yaptı şu. Mevla yakalar. Kur'an Kerim'de var mı bu var? İnnebat şerab bir geleşe değil. Rabbinin yakalaması çok şiddetli ve muhkem yakalar diyor. Ne buyuruyor? Fe akhaznav, ve bila. Biz onu çok şiddetli ve kuvvetli bir acı verici bir yakalayışla yakalar diyor. Dolu Kur'an'da akz var, batş var. Ya ne neptuşul en büyük yakalayışla yakalayacağımız e, mahşer günü diyor mesela Dukan suresine. Peki yakalar. Biz neyle yakalarız abi? Biz bir şeyi yakalayacakken elle yakalarız. Ayakla da bazen bir şeyler yani böyle uzanırsın, ayağından tutarsın falan ama ekseri gücün sembolü eldir. Eldir ayaktır. Bir vasıta olmadan yakalayabilir miyiz? Yakalayamayız. Veya a atıyorsun. Ağ iğneyle atıyorsun balı avlama. E yine elle. İlle bir aletle, sebeple vasıta, olta atıyorsun. E balık yakala. yakaladın da, e ondan sonra bir şey atıyorsun da o yula yakalıyorsun. allah Teala Teala'ya kılar bir gayri carihetin, uzva ihtiyaç duymadan Mevla ne eli var haşa ne ayağı var haşa. Hiçbir uzvu yok haşa. Ve yahruk allah Teala yaratıyor. Hadi bunun sureti nedir? Sen de bir iş yapıyorsun. Yaratmak Allah'a mahsus. Yaptın bir iş. Peki neyle yapacaksın? İlla bir alet, edevat koyun. bir makarna yapacaksın. Dünya kadar keseceğim, biçeceğim. Bıçak lazım, kaşık lazım, su lazım, tencere lazım, efendim ateş lazım, kaynatmak falan falan falan. E bu sebepler olmadan, hadi bakalım, küm feykün, makarna ol, birden çoğulur. Allah'ın mahsusu o. O zaman Mevla yaratıyor. Sen de bir iş yapıyorsun, bin tane aletle. Onu da beceremiyorsun. Mevla her şeyi yaratıyor. Bir gayri aleti, hiçbir alete ihtiyaç duymaksızın. Mevla Teala'nın, efendim, marangozun bu kadar aleti var. Bir dükkana görüyorsun, tamircinin dolaplar dolusu cihazı, aleti var. E ne yapacak? İşte bir motorunu düzeltecek arabanın. Her taraf tak çıkar, çök çıkar. Sıkma şeyleri, gevşetme şeyleri, bujileri, bilmem neleri. Hepsine ayrı şey lazım. Allah Allah. Sıkma için hepsine ayrı şekilde büyüklükte, küçüklükte, vida lazım. Her şey aletle oluyor. Mevla her şeyi yaratıyor. Bir hayri aletin. Hiçbir alet edebat kullanmaksın. la iz çünkü yani La tuşbu benzemez sıfatuhu, Allah-u Teala'nın sıfatları, neye? Sıfatil halqi, yaratılmışların sıfatlarına. Bizde de işitme var, Allah'ın misli yok, O'nun ki bize benzemez. Bizde de görme var, Allah'ın misli yok, O'nun görmesi bizim görmemize benzemez. Bizde de anlamak var, O'nun anlaması bizim bilmemize Efendim, Onun bilmesi, ilmi bizim anlamamıza, ilmimize benzemez. Ondan sonra onun kelamı var konuşması. Asla bizim konuşmamıza harf ses çıkararak yaptığımız konuşmalara benzemez. Onun iradesi bizim irademize benzemez. Onun kudreti, gücü bizim gücümüze benzemez. Bizim gücümüz ne kadar sınırlı ya. Kaç kilo kaldırıyor diye yarışma yapıyorlar adamı ya anlamak için. Mevla Teala'nın sınırı mı var yani neyi yaratır? Ha O zaman... Onun sıfatları mahlukan sıfatlarına benzemez. Kemaliyeti hiçbiru benzemediği gibi zatıhu yüce zatı neye zevatil halkı mahlukatın zatlarına yani varlık varlığı öz zatı bizim varlıklarımıza benzemediği gibi bütün sıfatları da hiçbir sıfatı da bizim hiçbir sıfatımıza benzemez. Zaten. Leyseke misli şey onun misli yok. Onun için Rahibler Allah'ın eli var dediler haşa haşa yedullah Allah'ın yedi. O ku kudret sıfatıdır. Güç sıfatıdır. Kudret sıfatıdır. En fazla diyebilirsin ki yet sıfatı var. Manasını bilmiyorum. Çünkü neden? El dersen haşa ne olur? Leyseke misli şey ayetini inkar etmiş olursun. Çünkü Kur'an'da müteşabihat var, muhkemat var. Müteşabihat manaları kimine kesin hüküm verilemeyen yedullah gibi İstiva gibi, arşa istivadaki buyrulduğu gibi. Vechullah gibi, Fethemme Vechullah'taki. Bunlar lukat manası eldir, yüzdür, efendim oturmaktır, kalkmaktır. Yenzili Rabbine Rabbimiz nüzül eder. Lukat manası inmektir. Haşa! Çünkü bunlar sonradan yaratılanlara mahsustur. Yer değiştirmekler, intikaller, ondan sonra uzuvlar, azalar vesaire bunlar. Onun için sen yet sıfatı var dersin. Ama mana veremezsin. Mana verirsen muhkeme bakacaksın. Hünnev mülk kitap diyor. Kur'an'ın aslını teşkil eden muhkem ayet. Muhkem ne demek? Manasının kat, delaleti kat'ı. Bu da ne diyor? Leşeke misli şey. Allah misli yoktur. Kimse ona benzemez. O hiçbir mahluka benzemez. E o zaman sen nasıl dersin ki benim gibi eli var aşağı? benim gibi iner dediği bir teymiye e, sapıttı gitti. Haşa haşa haşa. Onun için zatı hiçbir varlığın zatına benzemez. Sıfatları da hiçbir ma mahlukatta hiçbirin sıfatlarına benzemez. Onun için allah Teala'nın işitme sıfatı vardır, e görme sıfatı vardır. Bütün üstün sıfatlar ona aittir. Onun sıfatlarının farkı aletsiz, edevatsız, vasıtasız, sebepsiz ve her şeyi kaplayıcı, ihata edici şekilde e hiçbir şey onun görme, duyma, bilme alanından çıkmayacak şekilde sıfatlarının bütün mevcudatı ihata etmiş olduğu yani kavramış olduğudur. Şu şey muhit diyor. Allah her şeyi ihata etmiş. E şimdi zatıyla değil ki bu. işte ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle, sem'iyle, basariyle, gitmesiyle görmesiyle. Çünkü Allah Teala zatı manada kuşatma kavrama böyle haşar bizim bir şeyi böyle kuşattığımız gibi zatında düşünemez Onun için Allahu Teala efendim faildir. Bütün işleri yapan yaradandır, uzursuz. allah da Teala alimdir, kalpsiz, dimarsız. Yani beyne ve kalbe ihtiyaçsız. O zaman allah Teala işiticidir, kulaksız. allah Teala görücüdür, gözsüz, göz bebeği denen uzuvlara ihtiyaçsız. Bunu böyle kabul edeceksin. Şimdi bizim kesin inanmamız itikada taluk eden şudur. allah Teala tatlarla ilgili, kokularla ilgili, Sıcaklıkla ilgili, soğuklukla ilgili, yumuşaklıkla ilgili, sertlikle ilgili bütün idrakat ahkabını, bütün anlayışları ve bilişleri, efendim bilişlere, idraklara sahip midir? Sahiptir. Bir şeyin yumuşak olduğunu bilmez mi? Sert olduğunu bilmez mi? Kötü koktuğunu bilmez mi? Acı, acı olduğunu bilmez mi? Tadını tuttuğunu bilmez mi? E bilir. Ama fark ne? Her şey alimdir, allamdır, İdraks, efendim, bütün idraklar ona aittir ama kokuyu koklayarak bilmekten münezzehtir. Tadı, acıyı, tatlıyı tadarak bilmekten münezzehtir. Yumuşak, yumuşağı veya serti birbirinden ayırma hususunda elleyerek, dokunarak bilmekten münezzehtir. Çünkü bunlar... Rabbimizin, yaratıcımızın yaratılmış mahlukatla bir fiil temasına işi çeker. Haşa ve kella. Biz tatmadan tadını bilemeyiz. Koklamadan kokusunu anlayamayız. Burnu tıkalı olan en şey efendim safrası bozuk olan, ağzı safralı olan baklavanın tadını alamıyor. Burnu tıkalı olan udun en güzel gülün kokusunu koklayamıyor. Efendim dolayısıyla elinde bir şey olan Diyelim sarkılı. Gitse oraya tutsa bu yumuşak mıdır sert midir? Sarkı bezilen ne anlayacak ona? El değmediği için. Demek ki Allahu Teala efendim tattan, kokudan, sıcaklıktan, soğukluktan, sertlikten, yumuşaklıktan her şey dahil bilir. Her şeyi bilir. Ama bu bilgisi koku, koklayan burun vasıtası değil, Haşa. Tadan dil vasıtası değil, Haşa. Dokunan el, ayak ve deri vasıtası değil, Haşa. Haşa. Haşa. Ama bunları Bunlara vakıf mıdır, alim midir? Evet. Bunların hepsinin hepsi hakkında idrak sahibidir. Onun için e, burada tabii allah Teala'nın böyle mutezen dediği gibi ya ayrı sıfatlar alıcım yok. Işte allah Teala, alimdir, ilim sahibidir falan dedim. içine giriyor falan. Öyle değil. Çünkü allah Teala Kur'an'da Semi'un işiticidir ayrı buyurmuş. Nasir'un görücü ayrı buyurmuş. Tamam mı kardeşim? Yeşâû, meşiyeti, iradesi, yurîdû. Bunlar hepsi fiilleri, sıfatları, mastarları Allah'a sabittir. Buna böyle diyeceksin. İbrahim Aleyhisselam'ın ne diyor? Put, put iptal etmek için, rezil etmek için ne buyuruyor? Ve tilge hüccetüne âteyna İbrahim alâka ol. Kavmi, putlar, putçu kavmine karşı İbrahim'e bak nasıl hüccet verdik diyor. Peki hüccet nedir? Delil. E ne dedi o delilde? Öbür ayete bakalım şimdi. Babasına ne dedi? Ya ebedi ey benim babacığım dedi. Lime teabüdü niye ibadet ediyorsun tapıyorsun? Ma o putlara ki. La yesme'u işitmiyor. Ve la yubsuru görmüyor. He iş işte, yapsın böyle kocaman efendim, havuç gibi göz koymuşlar puta. Ebedi şöyle yapsan görmüyor. İşitmeyene niye ibadet ediyorsun? Görmeyene niye ibadet ediyorsun? Ve la yufsuru, Senden bir şey savuşturamayana dua ettiğinde işitmeyeni kabul edemeyene. Zararını kaldıramayana, nimetini gönderemeyene. Niye ibadet ediyorsun babacığım? Niye avan aklı genelik ediyorsun? Ha şimdi bak putları e, efendim putların ilahlığa müstahak olmadıklarını ispatsa dediğinde ne söylüyor? İşitmeyenler. Ne buyuruyor? Görmeyenler. E Allah Teala buyuruyor ki bunu biz öğretti İbrahim'e. E o zaman sen şimdi işitme sıfatı Allah'ta yok aşağı görme sıfatı yok. E ne var? Allah her şeyi ...umumi manada biliyor zaten... ...tamam o bilimin içine dahildir falan falan ...bu Allah'ın sıfatlarını inkar olur... ...onun için ehl sünnet vel cemaat... allah Teala'nın Teala'nın... E, ...zatıyla birlikte... Ez, e, ...kaim olan, mevcut olan... Zat, ...onun zatıyla birlikte duran... ...onun zatına ait olan... ...ama zatının haricinde de... ...konuşulurken... ...işitme sıfatı, görme sıfatı, irade sıfatı... ...kelam sıfatı diye ayrıyetten konuşulan... ...yani Allah var... ...bütün sıfatları var şeklinde değil... Allah var, sonra bile Allah işiticidir, sonra bile Allah görücüdür, sonra bile Allah irade sahibidir, sonra Allah kudret sahibidir, sonra Allah kelam sahibidir, sonra Allah tekvin, icat, halk sahibidir. Bu şekilde ayrıyetten konuşulan e, sıfatı e, zatiyesi, sıfatı sübutiyesi, sıfat izafiyesinin bulunduğuna itikad etmişlerdir. Bu itikattan çıkanlar ehl-i sünnet, yolundan, hak yoldan ayrılmışlardır. Allah'ım kıl kadar, zerre kadar ehl itikatına sünnet itikadına muhalif, Rabbimiz hakkında düşünülmesi kabul edilmesi cari olmayan bir, bir görüşe sahip olmaktan veya düşünülmesi kabul edilmesi vacip olan bir şey hakkında yok demekten nef etmekten cümlemizi sevdiklerimizle beraber çocuk çocuklarımızla beraber ölene kadar muhafaza eylesin. Amin amin amin anla sallallahulamhammedin hala sebi ben inşallah yarı yolcu olacağım kuvvetim çok yok gücüm çok zayıf esmi Mekke'de de sahi biliyorsunuz yürüyerek yapabilene yürümesi mümkün olanın yürümesi vacip. Onun için ben artık arabaya da binmiyorum. Çünkü bu fetvayı da sonradan anladık. Yani öyle şey keyfine ben yoruluyorum diye adam arabaya biliyor kendisine veriyor elli lir diye Olmaz. Sahi vacip yürüyerek yapmakta vacip. Bu ancak yürüyemeyen ya da bir de biraz bir adım atarsa falan nefesi tıkanacak. Orada düşecek, devrilecek. Sahi tamamlayamayacak ama yavaş da olsa yürüyebilen Ne kadar vakit geçse de onu yapabilen adamın yani yürüyebiliyorsa yürümesi lazım. Ama tabii yürüyecek de ondan sonra hastanelik olacak. Kalpten tıkandı, nefese tıkandı, ölecek gidecek. Bu şekilde bir doktor şeyiyle sen yürüyemezsin bu kadar. Yedi kilometre tutuyor sain tümü. E sen şimdi e, yani aşağı yukarı takribi konuşuyorum. Onun için sahiye de Allah bana güç versin. Arkamdan dua edin. Bir de benim için özellikle salavatlar arasında sonlarında amin diyerek başında hamd et elhamdülillah Rabbül diyerek salavatlar arasında, kabul saatlerinde teheccüde kalkabiliyorsanız, yoksa namazların ardında vesaire, ezanla Kamet arasında, ne benim için şu duası yapın. Bu umreye gittiğinde dönene kadar Safa'da, Merve'de, Metaf'ta, Mes'a'da efendim, Ravza-i ve bütün dua kabul noktalarında ne dua yaparsa, hayırlı muratlarını ihsan ederek hacetlerini, efendim, görülmesini takdir ederek dönmesini nasip eyle, hayırlı şekilde. Çünkü benim bütün istiklerim hümmetimiz için, vatanımız için, milletimiz için, ehli sünnet için ben nefsime şahsıma bir şey istemiyorum. Derneğimiz için, efendim diğer eli sünnet cemaatların hizmetleri için benim dualarım budur. Onun için benim dualarım kabul olsa herkes yoğurt yer bu işten. Herkes yoğurt yer. Nefsime döneri yağlı kesenlerden değilim. Onun için siz bana dua edin ben de size dua edeceğim. Hepinizi Allah'a emanet ederim.